Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo tülesiniz Modern Sabahlar Hepinize Günaydın sevgili dinleyiciler Son dakika gelişmesiyle stüdyoya geldik daha doğrusu radyoya daha bu dakikada geldik. O yüzden hani son dakika gelişmesi bu anca gelebildik. Trafik, trafik, trafik. Özellikle geç kalkanlardan oluşan bir trafik. Yani <gülüyor> normalde çünkü bu saatlerde... Olmaması lazım trafiği. Yani bu saatlerde ya. oluyor. Bizim bu geç saatlerde baş... trafiği görmememiz lazım. Normalden. Ya bir nasıl bir şey? Yani e, biliyorsunuz pazar günü saatler bir saat ileri Yara var. Onun... Abi <gülüyor> hem ben hem Ege unutmuş saatleriyle Bir de millette almayı. para yok derler. Herkes altına arabasını çekiyorlar çekmiş bakıyorum <gülüyor> tek tek insanlar <gülüyor> çevre kirliliği küresel ısınma. Otobüslere bakıyoruz Fahir gelirken bol <gülüyor> boş bol <gülüyor> boş Ay, boş oh, oh, oh. Herkes arabayla ya bir Sanki... otobüs durdu oradan insanlar çıktılar. Boş arabalar atlayıp tek tek gittiler. Trafiği tıkamak adına. <gülüyor> ya biz bir yerde arabadan indik. Ne oluyor? Nereye gidiyorsunuz? Düğün mü var bu tarafta? Diyoruz. Millet yarıldı. yarıldı. <gülüyor> Müzikler falan. O taraftan millet nasıl yarıldı? Abi, Çok eğlendik abi. bu sabah keyifli yolculuklarınız var ya beni bitiriyor 200, abi. Yemin 250, ediyorum bitiriyor. 200 250 kişi falan vardı. Ne diyorsun? Millet nasıl <gülüyor> Millet gül, gül gül. Herkes yoruldu. yoruldular, gül abi. Yoruldular, yoruldular abi. Yoruldular abi. Ondan sonra arabadan, e, Ege bisikletiyle geldim. <gülüyor> Arabayla geldim. Ama yorulduk yani. Ay çok iyi baba. Çok iyi ya. Sen ne yaptın? Best oynadım oynadın? Biz bütün bunları yaşarken. Yani benim hayatım o kadar <gülüyor> sizinki kadar dolu dolu değil. Çünkü biliyorsunuz maalesef işte o sizin yaşadığınız trafik coşkusunu yaşayamıyorum. <gülüyor> Evim dibinde olduğu için maalesef siz o güzel saatleri geçirirken ben yalnızlığımı Hayır. Best Fiance derimle gideriyordum. otursaydın biraz çalışsaydın. Çalıştım ya. editorial toplantıyı yaptım ben sabah. Kediyle. Yaptım, işte kendi kendine. Yok kendimle değil kediyle yaptım. İşte kedi kedine dedim. <gülüyor> kedi kedime yaptım yani orada. Ezgi Hanım bak hatırlatmış bize. Ee, şakala şakaya bir gün kaldı. Bir Heyecan kaldım. dorukta demiş. Hakikaten Hiçbir hazırlığımız yok. Modern sabahların en güzel problem. Hiçbir hazırlığımız yok. Derken Bu acaba, acaba... <gülüyor> şakalar şaka olmaz mı bütün sene bunu hazırlandık. Hakikaten Ay. çok heyecanlıyız sevgili dinleyiciler. Bir Nisan, modern sabahların 16 yıla yaklaşan tarihinde Heyecanlı. tek bir özel günü varsa o da bir Nisan. şaka günü bir Nisan. Of Vallahi bir. Benim... Şimdiden uyarısını yapalım. Evet, şimdiden uyarısını yapalım. Şakalarımızda kimseyi kırmadan, incitmeden şakalarımızı. Çünkü başkası kırılırsa, incinirse o şaka olmaktan afedersiniz. Ben burada söylemek zorundayım ama şaka neye döner? Adeta kabate döner. Adeta iri bir kabate döner. Yani hepinizin gözünde canlansın diye ben bir kere... Canlandı. Da... Hastan, hastanede. Hastanede aynen. <gülüyor> Ayakta <gülüyor> yapılan şaka. Evet. En korktuğum ve <gülüyor> en anlamadığım şeydir benim. Ayakta yapılan ve başkasını kıran şaka. Evet. Nasıl yaparsın ya? Yani, <gülüyor> <gülüyor> hakikaten... O yok da hakikaten nasıl şaka yapıyor adam? Yani adam mıdır? Yani, bazen adamlar yapıyor bazen Tabii kadınlar yapıyor. Tabii fark etmez adam kadın. Yani... Biz buradan duyuralım. Yarın tekrar hatırlatırız <gülüyor> ama... Yarın programımızda şu cümleler... la şaka bol bol duyulacak. Arada, eee, madem ee, öyle diye e, bir laf duyulacak. Elmiyaman, beyin yaman, Bey yaman lafı evet. var ve de düzenli olarak ama şakalarımızda kimseyi kırmayalım. kırmayacağız. Tabii. Bu cümlelerden oluşan bir yayınımız var diyoruz. Yani. Evet, 31 Mart'taki klasiğimizde onu da gerçekleştirelim. Aman kimseciklere söz vermeyin diyoruz. Yarın bir Nisan özel bölümüyle Modern Sabahlar 2015 yılında da karşınızda. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar Aduk, dayday, so hardla Modern Sabahlar Devam ediyor Sevgili sanatseverler Bir espri Bir şaka Kampanyamızda Bu sabah Bakalım neler yapacağız Kombo Hı? menü mü hocam? Kombo bir şey, menü bir, şaka bir espriye Bir şaka Bir şaka Vardı, Esprinizi ki, getirin şakanız da. bizden mi diyorsunuz? Öyle hakikaten. Yarın sırf şaka çünkü yarın programda hiç espri evet, yok. Evet yani komple şaka üstüne kurulu. Bir Nisan programı heyecanlı bekleniyor. Vallahi bir haftadır kostümler hazırlanıyor. Evet. Evet ben, Yani na, doğrusu plana na, aylardır gene... yapılıyor da kostümler işte artık dinleyicilerimiz programı açacaklar dinlerken. Bu ne ya falan diyecek. Çünkü kostümleri de... Yani radyodan görüntü ulaştıramadığımız için hep şıkırtılı şeyler yaptık şaşıran diye. Sen ben şey yapacaksın diye çok korkuyorum ya. Gene Kızılay'da nazik kıyafetlerini giyip gezersin diye çok korkuyorum yani. yani. Yarın radyoya belki öyle gideceğim. Ama yapılıyor. Hem ya. size şakalarımız var hem de birbirimize şakalarımız. Espri şey, değil. O bir espri değil. Yapıldı bir de Esprili hiç bilinmeye o zaman. Evet. İtalya'da 15 İtalya, milyon. Kaç milyon dedim? 15. 15. 15 milyon euro değer biçilen kayıp bir ne tablosu bulunmuş olabilir? Van Gogh. Bir ikinci tahmini bulacaksınız. İtalya'da mı? İtalya'nın. İtalya'nın alakası şey. İtalyan Ha Picasso. Şey. Bravo. Picasso tablosu yurt dışına satılmak üzere. da herhalde kalan. şey demiş ya. Böyle 15-20 tane resmi de mirasçılarına bunları saklayın. Güzel, saklayın güzel. 50 sene saklayın mı dedi. Ee, Valla nasıl geçti bu ustanın elinde bilmiyorum ama çerçeve ustasının elindeymiş. Hı hı. Hatta almayı unuttu o zaman. Picasso'nun yaşlılığına geliyor. Aa, bunları çerçevelet güzelce. Çerçeveciye şey veriyor mudur acaba ya Picasso? E, neye verecek Oktay? Kime çerçeveletecek? Kendisi yapıyor. Güvenliği bir çerçeveci vardır. olur mu? Onun bir tane çerçevecisi varmış Picasso'nun. Picasso, Hep Picasso orada yaşarken bu kadar değerli değildi. Yani değil mi resimde? Bir dakika bu bandı geriye alır mısın Oktay? Tekrar bandı geriye al. Yani şey gibi diyor. Bandı o, geriye al bu adamın bir daha bir lafı var. Onu ben tekrar duymak istiyorum. Onu. Picasso döneminin en meşhur ressamlarından bir tanesi de milyon dolarlar mi? çok Picasso, meşhur ressam. Falan. Picasso 80'lerin sonuna doğru öldü ya. O, Alacağım o kadar yaşadım ya? E bir zahmet kusura bakma. 80'lerde milyon dolarlar dönüyor muydu resimler için? E kusura bakma. Hala tekrar bana kusura bakma, kusura bakma dedirtiyorsun yani. Yani çerçeveciye güvenmeyecek kadar değerli miydi Picasso resimleri? Ya çerçeveciye niye güvenmesin? Ya Adamın değerliydi tabii Yani 30 o... yaşından itibaren aynı çerçeveciyi kullanıyor adam. Bu yaptıktan sonra laf sokmadı mı şeye? Tamam canım çok meşhur oldu söylüyoruz şurdu da. Meşhur yani. Ama coşma genelde ressamlarda bir öldükten ressamın... sonra olmaz mı? Aa, tamam öldükten sonra biraz daha bir değer biçilir de. Biraz daha değil ya. Kat kat çünkü bir daha yapamayacak gibi bir şey var. Vallahi... Yaşarken şimdi mesela diyor buna... 10 milyon Cık. Yani çıktığın anda parayı Verden aynısından yapabilir vallahi... Ama öldükten sonra öyle bir durum olmadı. Benim bir arkadaşım daha... var ressam arkadaşım Bana Hı -hı. hediye ettiği bir tane tablosu var Evet güzel e, ve Aslında şu anda da baya değerli Şimdi Rakamları telaffuz etmek istemiyorum ama Ben gidip onu bir ikna etmek isterim Şimdi Ölmeye davul... mi? Yani hani biraz daha bir şeyler Ölmeye ikna zor ya <gülüyor> Ya niye? <gülüyor> ya vallahi bak ciddi söylüyorum Hiç, hiç acımayacak <gülüyor> yemin ediyorum hiç acımayacak ya öldükten sonra biraz daha şey yapıyor da tamam normal değeri var zaten. Hani bir %20 %30 bir değer katma değer oluyor yani. Bence daha fazladır. 73'le roketlemiş. O zaman Dali 80'lerde. 80'lerde ee, roketleyen ressamlar. <gülüyor> Dali'ye bak. E bak bir saniye Dali'ye bak Sanat sepet işlerini anlayanlar Bu sanat borsasında ressam öldükten sonra Yüzde kaç artıyor fiyatlar biraz bilenler varsa Bizi aydınlatabilir mi? Boş konuşmayalım sabah, Evet sabah. ya vallahi hakikaten Bir de niye böyle sanatı ölüm üstünden değerlendiriyoruz O da ayrı bir konu 89 Fahir tamam. Dali mi? Dali ile Picasso'nun hep karıştırıyorum Roketlediği tarih 1989 Doğru Picasso biraz daha erken ceme gitti 85 yaşında roketliyor Dali. 80 Picasso o da 81'de Tabii. doğumlu 73'te o biraz daha fazla o biraz daha bir 90'ı gömmüş ya 92'yi görmüş 92, görmüş. 92 evet. tineri koklaya koklaya neşesi yağlı boya tiner'siz olmaz Tiner. dün bizim evde mesela park yapıldı herkes o kadar mutluyduk evde sarmış sarhoş o parke kokusunda ne dedim gömmediniz mi laminant olur mu ya zor, hakiki masif. masif parke yani Ege kayacağım. cilayı en son kendimi cilaladım vışt diye kayıyordum sonra bir orada uyumuşum yapışmışım sabah ondan zor kalktım tamam o zaman ya bu sanat borsası bakıyorum sanat borsası 15 milyon yani bir de bu resim bilinmiyordur o zaman bilinmiyor tabi canım yani e, Roma'daki atölyesine gelen bir müşteri Evet. 1978 yılında. Evet. E, ölmüş karısına ait kıymetli bir fotoğraf çerçevesini tamir ettirmek istedi. Güzel. Mi? Buraya kadar bir problem yok. Çerçeve pahalı geldi. Bu adam da şey mi dedi? Şurada hazır çerçeve isterseniz buna koyalım dedi. Bir baktılar. Yok. Bir, Picasso. Müşterisinin yüzünden etkilenen çerçeveci... Niye ise böyle yüzünden mi? Yüzün yüzünden. Hüzün, hüzün. Ölmüş ha. karısı mıydı? Ee, evet. Ölmüş ta... karısının fotoğrafı da daha pahalı oldu. Tam bir adı herhangi bir ücret almadan. Ben efendim bunu size yapacağım demiş. O da bana, benden bir jest olsun. Ondan adam sonra da tabii meht. Bizim ulaştı bak bu tip hareketleri yapacak adam. Ne oldu? Üzgün gitsen bizim ulaş var ya. Evet hı. ulaş yapar bunu. Yapar yani üzgün görürse. abi Tamam tamam boş ver. Tamam. Zaten... Çerçeveci ulaş. ısrarla isteyiniz. <gülüyor> çerçeveci ulaş saman pazarında. <gülüyor> Teşekkür ederiz Fahir. Adresi yanlış vermesen bir faydası o <gülüyor> Herhangi bir ücret almamış. Nerede yeri tam bilmiyorum. Hep siz gidiyorsunuz. Hoşdere'de. Hoşdere. Hoş çerçeveci Ulaş. <gülüyor> ulaş... <gülüyor> Hoşdere'de. Hoşdere çerçeveci Ulaş. Israrla isteyiniz. Belirsiz reklam. <gülüyor> ee, bu olaydan iki gün sonra aynı müşteri... Bu jeste karşılık olarak biraz daha toparlayınca... Allah dedi, Allah Jeste Allah jest. Jest, jest, jest benim işim diyerek bir tablo hediye etmiş. Al demiş bunu demiş. Ama demiş bu... En kötü çerçevesini kullanırsın demiş. Bir şey demiş. bende kalsın demiş. Onu söyleme, söylemeyeceğim sorma demiş. Kime ait olduğunu söylemeyeceğim bu tablonun demiş. Allah Allah tamam Allah. demiş adam. Hiç de anlaşılmıyor sanki yani. En çok anlaşılan tablolar ya. Picasso'nun, Dali'nin falan böyle tabloları 500 metre öteden tanınır bizim gibi e, sanat... E, Fıkarası şeyleri. adamlar bile Çok yani. güzel. Ben öyle bir şey diyecektim ki sürekli aklımda sanat sığırı diye bir şey geçiyordu. <gülüyor> Onu söylemediğim çok iyi oldu. Ondan sonra tablonun Picasso'ya ait olduğunu bilmeden çerçeveci almış. O tabloyu elindeki diğer eserlerin diğer e, bu çerçeveciye jest yapan müşterilerin getirdiği tabloların yanına kaldırmış. Güzel tamam Oktay standart Adamı, prosedür bu. Jester köşesi mi varmış? Herhalde diğer tabloların yanına kaldırdı diyor. Ondan sonra çerçeveci ancak geçen yıl bir tesadüf sonucu tablonun Picasso'ya ait olabileceğini öğrenmiş. Ve e, yurt dışındaki bir takım firmalarla ne yapmış? Temasa geçmiş. Eba'yden e, şey satışa çıkarsaydı ya direkt maş. <gülüyor> Firm firmalara gitmiş yani. 1912 tarihli keman ve bas şişesi isimli eser oldu. Bas 19... şişesi ne ya? Bilmiyorum bas, bas. bas şişesi. 1961'de kataloglandığı ortaya çıkmış. Eyvallah abi. He, kataloglanmış o Hı -hı. zaman. Evet, evet. Hmm. Şey var. Şimdi işte taşlar yerine oturdu çocuklar. Ya niye bizim böyle vallahi ciddi söylüyorum. ben gideceğim arkadaşımla konuşacağım. Bir ikna ederim. Bir ne şey oluyor olur. öyle olunca İtalyan Şeyi Kültür Bakanlığı şey yapıyor mu? Ne? Bu benim mi? Bu bizimki falan diyor mu? Nereden Çanıp Picasso'nun hususi yaptığı resim jest yapmış, o da öbürü evet. de mest olmuş, öbürü de jest köşesine kaldırmış. Ne oluyor yani? Jest ve mestin buluşması. Jestle mestle mest. bu hikayeyle Kültür Bakanlığı tamam diyor mu? İtalyan Kültür Bakanlığı tamam der benim O da jestle dönüyor. Çünkü şey demiş polis, tabloyu ve yakalanış hikayesini bir basın Toplantısıyla duyuran polis. Polis ne alakası var ya? E artık polis polis polis el koymuş ya. Bahar çerçeveci... arkadaşına şey dersen, sen, senin de karakolluk olma ihtimali mi? Sanat aşığı, sanat sevdası karakolda bitti diye hürriyet üçüncü sayfa. Ee, şey diye ya, emekli çerçevecinin ifadesinin doğru olup olmadığını ve tablonun gerçek sahibini belirleyene kadar tabloya el koymuş polis. Ondan sonra şey demiş, kısmen inanılmaz bir olay demiş. Ha, Bilmiyorum, biraz hikaye bir, pek inandırıcı gelmemiş pek, Evet pek inanmamış gibi hissettim ben bu laftan Bu haftan. sanat polisi diye bir şey var mı? Nasıl mali polis var? Şimdi işte, ama sanat polisi var. içimizde Herkesin i̇çimizde. sanat Herkesin polisi sana... kendindedir hayır. Ben size söyleyeyim şimdi Benim Buyurun. elimden çıkıyor 15 milyon Dolarlık bir tablo Evet. Nasıl geçti EGS'nin eline bu? Abi gün dükkana bir üzgün bir adam gelmişti Böyle yemeğini yedi Ben dedim çok üzgünsün, hesap almayayım Her gün abi bana bir resim getirdi o da Falan diye anlasam. Buna kim inanır? <gülüyor> hadi Oktay hadi. hadi. İpek Hanım demiş ki Kadir kimse inanır. Kadir inanır demedi ama yani hakikaten biraz inanması şey. Ne diyor İpek Hanım? İpek Hanım demiş ki 3-3,5 milyon artar demiş öldüğü zaman demiş eserlerin fiyatı. Ne? 3-3,5 me metre. Bir milyon. de demiş Picasso'nun Aragülerli röportajı bile vardır demiş. <gülüyor> yani Aragülerle Ara hatta resim değişik değişikliği de var değil mi? Bu tablo senin olsun bu tablo benim. Yok olsun. o başka. O yok başka. ya Aragülere de tablo verdini biliyor musunuz? Şey ben. çizmiş Bence, vermiş. -Nuri mi mı? Nurieyan mı? Öyle. Tamam. Tamam. Onlardan biriyle yani şey. Fransa'da yaşayan ressamımızda öyle hikayesi var. Aragülerle ne Aragülerle de var. Aragüler hani fotoğraf vermiş karşısında resim mi almış. İlla bir şey verecek diye de bir şey yok. Belki o röportaj sırasında verilmiştir. <gülüyor> hüzünlü bakınca resimle <gülüyor> Picasso hiç dayanamazdı hüzne. İbrahim Bey şöyle demiş. O tabloyu veren Picasso'ymuş ve ayakları tersmiş en mantıklı açıklama şu anda İtalyan polisi buna inanır. İtalyan polisi duymasın İbrahim Bey'in yaptığı bu açıklamayı valla. Hep teorisini. İtalyan polisi İtalyan polisi kafamda hep İtalyan aygırı geçiyor ya lütfen benim şeyim ben aygır sır bu sabah zihnine büyük, baş. yani. büyük başlardan <gülüyor> gidiyorsun fayır. büyük baş dediniz aklıma bir isim geldi <gülüyor> <gülüyor> valla büyük baş büyük baş büyük baş akla gelen tek isim Hakan abi, Hakan abi. <gülüyor> e doğru bir markadır kendisi Ha, shine like, uh, shine bright like a, di a, like a diamond Yazık. <gülüyor> Acar mısınız? <gülüyor> yazık oldu, çok yazık oldu, fayrı, çok ayıp ege yaptın. <gülüyor> <Bir tan> <gülüyor> Söylemiyorum, başladı şarkı söyle, zaten. tamam ya, al, al, al, al bir daha başlayacak. Şey. 40 yılda bir canı bir şey çek. Çok ayıp yani. Shine, shine bright like a diamond mı? Bir daha söyle. Shine bright like a diamond. Çok güzel söyle. Like Ay yiyim. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Nabiha never played the bass. Bana bası vermediler diyor. Hiç vermediler diyor. Buyursunlar efendim. Diyor. Bas önemlidir bu arada ya. En önemli şeylerden bir tanesi mesela basmıştı. Müzikte. Nasıl otobüste topgek, müzikte de bas. Bas. Evet. Ee, ne oldu yani şimdi... Duyurularımızı yapalım. bir Önümüzdeki hafta hakikaten yoğun günler bekliyor dinleyicilerimize. Sanatla, sepetle kavrulacakları. Ankara Komedi Festivali yarın başlıyor 1 Nisan'da. Evet. Biz de 8 Nisan'da If Performance oldayız. Açık mikrofon yapacağız. Açık mikrofon ee, yapacağız. Ee, ya yani mikrofonun nasıl ev sahibi gibi olacağız. Ev sahibi gibi dediğin sunucular ne zamandan beri ev sahibi oluyorlar? Yani e, orada şey çayıyla, kahvesiyle, çorbasıyla biz ilgileneceğiz gelenlerin. Ha, o şekilde tamam, sıkıntı yok. Ha. ha. Hikayelerimi sahnede anlatmak istiyorum, insanları kırıp geçirmek istiyorum diyenler de Ankara Komedi Festivali'nin internet sitesinden veya Ankara Komedi Kulübünün e, sosyal medyadaki hesaplarından ulaşabilirler. Genç e yetenekler mi diyorsun? Genç, yaşlı, her şekilde Hayır, sahneye canım, çıkmak isteyen. Peki ya onları izlemek isteyenler? Onlar istemek isteyenler de bir şekilde biletleri alacaklar. İfe gelecekler, İfe gelecek, evet. buraya gelecek, buraya gelecekler. Ha sadece bu mu? 8 Nisan. Ha 8 Nisan'dan önce bir şey yok mu? Ay, Ay var, var, var var mı? Mı? Nisan tabii, Aha. tabii. 7 Nisan 2015 kaba bir hesapla Haftaya. salı gününe gelir. Haftaya bugüne geliyor yani. 16. Oddiy Sanat Festivali kapsamında Emre Emrah Alıcı ve Ankara müzisyenleri konseri olacak. Aa, bu sene kaçıncısı? Kaçıncısı? On, Oncusu, doğru. Orada nesmiyle bir yani. var. Evet. O, o konserde sadece Ankara'nın değil, Türkiye'nin en iyilerinden olan 40'a yakın müzisyen ne alacak? Ee, para al para alacak, alacak. Yani, biz almayacağız. Para yok. Para yok. Para yok. Parayı yok. karıştırma canım. Zaten bu Burs, burs fonu yararına yapılan bir şey, parayı niye karıştırıyorsun? Sahne alacak dedi? o zaman. Korseri, konserin geliri tamamen burs Fon'una gidecek. Sahne alacak olacak Buradan olacağı hemen olacağım. hatırlatayım, arkada peynirli sandviçler oluyor. Evet, yani. Şeylikle evet, erken erken gideyim, 40 kişi oradan... falan diye düşünecek olsan adam başı 2-3 sandviç çünkü herkes şey Herkes de yemiyor. Herkes bizim gibi aç gelmiyor. Yani maalesef ama bayağı bir orada benim gördüğüm sandviç olayı var yani. Var o 40'ın içinde biz değiliz değil mi? 40 artı 3 de onlar geliyorlar. Adam Hiç. başı 2 de 46 47 tane bence olur. Sandviç olur mu? Sandviç olur. olur geçen sefer geçen sunuculuk yaptığımız zaman o konserde e, bize birer tane düşmüştü. Düşmüştü. Ben hatta ikinciyi yediğimde de kimse bana bağırmamıştı. Ama en son e, sahne alacak olan sanatçılardan birinin ben bağırdığını hatırlıyorum. Burada isim vermek istemiyorum. Ben bana sandviç kalmadı mı? mı diye. Şarkı zannettim onu. Çok solistlerden biriydi. Hayır. Vokalistler bayağı şarkı zannettim. Sen onu görmedin. Hem sahnede bağırdı bu sinirli. Hem çıkmadan önce bağırdı arkada Ege. arkada bağırdı. Yani tartaklandık yani resmen Aynen tartaklandık. Çok üstüme alınmadım onu. Yani müzisyen diyorsun falan diyorsun falan diyorsun açlık ama. Açlık başka bir şey işte. Tabii ya yani. bir de ben de şey diye bekliyorum şimdi sanatçı şarkı söyleyecek ondan önce yer dişinin arasına maydanozluydu çünkü. o Tabii da maydanozluydu. Değil mi? Sakallının büyük olanı gibiydi. Evet yani o da sıkıntı olur diye biz yedik diye onu anlatmaya çalıştım ama kar etmedi. Kar Evet ben Yiğit çabasını hatırlıyorum. 50 yılın caz ve rock müziği konserleri e, bu yıl 10 yaşında. Ve biletler nerede? Ee, bilet X'de. Bilet, X'den. X'den. bilet X'den alınabilir sevgili dinleyiciler biletler. Aman kimse kimseciklere söz, söz vermeyin. 7 Nisan Salı akşamı buyurun gelin diyoruz. Ondan o zaman, sonra başka, başka, başka buyurumuz var mı? Başka zaten 1 Nisan Şakalar Espriler Günü yarın. O var of. Zaten Nisan'ın ilk haftası. Şu anda ne ben yorgun hissediyorum. Ne kadar hayatı dolu dolu geçiyor ya. Valla hayatı dolu geçecek. Daha geçmedi. Bugün Erimtan Müzesi'ne gideceğiz. Evet Erimtan bugün de müzeden yayın yapıyoruz. Interstellar Band yayınımızı Erimtan Müzesi'nden gerçekleştireceğiz. Erimtan gerçek Arkeoloji Müzesi'nden yapacağız yayınımızı. Cuma günü de orada konuştuklarımızı eee dinleme e, durumu şansına olacak. sahip olacaksınız. Evet, Şanslı bir günü vereceğiz. Şanssızlık mı? Özel zaman, zaman karar verecek. Komedi festivalleri, konserler, müzikler, şovlar, tiyatro, müzikaller, yol dolu dolu, hayat <gülüyor> dolu. Dolu <gülüyor> dolu yaşıyor sevgiyle insan. O dolular bir de net bir şarkı ekleyen Brandon Flowers, Crossfire Radyo'da. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Çok güzel şarkı. Not that kind, not that kind of Yeterince dinlemiyoruz bunu. Niye öyle oldu? Bilmiyorum. Yani ben ben açım yani. Ne oldu? Anastasia'ydı değil mi? Anastasia. Anastasia. Bir ara bir asalanda iyi. Gitti gitti bir şeyler oldu bu. Yok canım bitmedi canım. Anastasia biter mi? Anastasia mı? Anastasia. Anastasia. Sizin başladığınız yerde ben biterim diyenlere inat. Sizin bittiğiniz yerde, yerde ben, başlarım ben başlarım diyor. Vay Ege vallahi bu sabah var ya öyle cümleler söylüyorsun Bunlar ki öyle şey. Bunlar yazmalık cümleler. vallahi de. yemin ediyorum ya. Façe, hiçbir zaman faça eskisi faça olmayacak yani. Şunları bir yatsan var ya kopar gidersin ben sana söyleyeyim. Mart'ın son günündeyiz artık bahar resmi olarak geliyor. yani şakalarımızla beraber... Bahar gelecek ve bundan sonra artık kara bulutlar, hiç yağmur, gitmeyecek. dolu falan filan bu tip şeyleri ben şahsiye alırım. Arkadaşlar. Kara bulutları kaldırma zamanı. O zaman güzel bir Geldi şarkıyla adam. devam edelim. Kara bulutları kaldır aradan. Vay aman. Vay aman. Vay aman. Vay. Ege hiç katılmadın ama sen sadece müstehsi bir gülümsemeyle yüzüme bakarak bu şarkıya eşlik etmezsen. Ben alınırım yani kişisel alırım yani. Kötümü söylüyorum. Benim, benim tonumdan girmedi mi? senin tonun da. Senin tonun ayrı. Du dum du dum du dum du dum dum dum dum. Benim tonum ayrı. Şu programdaki müzik kullanımı gerçekten muhteş. Burada, Burada yanlış anlaşılma olmasın. Yok. Bir tonun falan bir daha T ile vurgulayayım da çünkü senin tonun ayrı, benim tonum ayrı gibi bir şey anlaşılmış olabilir. Onu evet. da bir kez daha lütfen. Amman ne katıyoruz ya? Şarjı bitti, yani. <gülüyor> şarjı bitti. <gülüyor> portatif bilgisayarın şarjı bitti. Nasıl bitti ya? Şarjı benim... bittiyse program da bitmiş demektir Oktay. Program'da Bitmesi lazım gibi geldi bana. <gülüyor> Efendim, Zaten 3 kişiyiz. Daha fazla yetişemiyoruz diyoruz. <gülüyor> ee, yarın sabah. Evet. Yarın sabah keyifli bir sabah olacak Keyifli, keyifli, keyifli mi ötesi. yoksa sürprizlerle dolu bir şey sabah 12'den sonra başlıyor mu hemen bu gece yarısın? Yok Tabii canım. tabii başlıyor 0-0-0-1'de başlar mı başlar. Yani? Başlar. ilk şakalar başlar Yalnız bence tüketmeyin çünkü yarına e, dipçik gibi olmamız lazım O yüzden diyorsun. aman kimseciklere söz vermeyin Şakalarınızı esprilerinizi yayına hazırlayın Yayına saklayın Dükkanda bir şaka yaptık mı hiç? Yapmadık Zaten bütün şakadan tiksinecek hale geliyoruz sabah yayından sonra e tabi Onlar. ondan sonra şaka kaldıracak halimiz olmuyor. Şaka kanla takabum diyoruz. Gerçi aslında. Program bitti dediler. Ee, ama bakıyorum Oktay'ın <gülüyor> bu esprisiyle bitmediği bir kez daha vurgulanmış oluyor. Çünkü son espri yapıldığında <gülüyor> bitmiş demektir. Son, Don espirisi son espriydi. Son ama espri yapıldığında kan... beyaz adam esprinin yenmeyecek bir şey olduğunu <gülüyor> anlayacak. Hoppa! Oh. Üçleme tamamlanmıştı. bitiyoruz. Where is the pleasure? Veda şarkımız. Hoşçakalın. mükemmel bir gün olacak.